Açık Dergi saat 7'deki çağrıya kadar da devam ediyoruz. Sonrasında bir, birkaç telefon bağlantımız daha var esasında ama evet. bir konu daha var esasında alana bağlanmadan önce. Epey önemli bir konu o da. bugün içinde Çağlayan Adliyesi'nde e, avukatların yaptığı gezi parkı protestosu sonucunda gözaltına alınan ve şu anda e, son durumlarını aslında öğreneceğiz. E, gözaltına alınan 50 tane avukatın olduğunu biliyoruz. E, İstanbul Barası'nda olan bir avukat şu an telefon attığımızda. İbrahim Demirci e, telefon attığımızda. İbrahim Bey merhabalar. Evet, hatta düştü sanırım bu seslerini anladığımız üzere. Ee, biz kısaca belki özetlemeye çalışabiliriz bu noktada. Ee, sabah gerçekleşen e, bu protesto sonucunda avukatlar zor kullanarak adliye dışına çıkarılmıştı. Bugün içinde Fatih Yağmur'un radikalden haberinden aktarıyorum. Ee, epey sert müdahalede bulunduğu söyleniyor. Çevik Kuvvet ekiplerinin adliye içerisindeki avukatların dışarıda bulunan polis otobüslerine bindilerek gözaltına alındığı söyleniyor. Ee, dediğim gibi e, protesto nedeniyle olmuştu bu durum. E, şu şu anda Didem'in söylediği üzere de İrban Demirci'yi yine hattımıza bağlamayı başardık sanırım. İbrahim Bey merhabalar. Ha, merhaba, iyi, i̇yi akşamlar, iyi i̇yi yayınlar. Için. Çok sağ olun, teşekkür ederiz katıldığınız için. Ee, Rica ederim. Siz şu anda baro binasındasınız, yanlış bilmiyorsam. Ee, evet, evet, şimdi İstanbul Barosu'nun önündeyiz. Ee, bir grup avukat arkadaş buradan yürüyüşe geçti, evet. meydana doğru. Hı hı. Ee, bir grup avukat arkadaş da burada bekliyor. Evet, Biz sizden son durumu almak istiyoruz. Evet.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 O sırada oradan iki kişiyi polis gözaltına almış. Gözaltı işlemi yapmış istemiş. E, tabii çok yani muhtemelen fotoğrafları Hı. şeyleri falan da internette. Yani öyle tarzıca ise işte karga alıp şey yapıyorlar götürüyorlar. Bunu bir de adliyenin içinde yapıyorlar istedik. Avukata yapıyorlar yani adliyenin e, adliyenin çalışanlarının avukat yani. E, sonra da bunu protesto etmek amacıyla 45-50 avukat e, toplanıyor ve e,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 bir arada tuttuğu ruhun bozulmasına yol açacak moralleri aşağıya çekecek hareketlerdi. yine diyoruz ki ben önce gözaltındaki avukatlar serbest bırakılır. En azından bu böyle bir yola çık diye değil mi? O da... Bırakılacaklar düşünülük evet. tesisinden sonra. Yani sizin söylediklerinize ilaveten hani şunu söylemek isterim. İlginç bir şey yani hani güç kırmaya çalışıyor ama yani gücü kırdıkça veya kırdığını zannettikçe o güç hı hı büyük bir iime kazanarak büyüyor, bunun farkında değiller, yani bunun farkında olmamak, yani sonuçta hesabı verecek olan siyasi iktidardır. Evet. Yani büyüyerek geliyor yani bir şey. Yani bugün 50 avukat alacak, yarın 150'yi alacak ama yani yüzlerce başka avukat veya yüzlerce vatandaş halk bir initiatif güçlenerek geri dönecek yani şimdi istiğrali insanlar meydana gidiyorlar yani. Değil mi? Hı. Kalabalık değil mi oralara? Onu da soralım siz hazır. Oradiyetle. Tabii tabii. Yani hani çok yoğun bir kalabalık yok ama insanlar meydana gidiyorlar. Hı hı. Evet. Bütün yollar kapatılmış. Yani benim İstanbul İstanbul'da olduğu Aslan'ın eski tarafı çok yoğun değil ama yani hı. insanlar meydana gidiyorlar tepsis altı bir şekilde. Evet. Peki İbren Demirci çok teşekkür ederiz kapattığınız için. Sağ olun. Rica ederim. Iyi Kolay diler. Çok sağ olun. Zahirca. Görüşmek üzere. Evet, İrem Demirci'yi dinledik. Dört avukatın e, şu anda e, hastaneye sevk edildiğini kimlik tespiti için e, söyledi. Serbest bırakılmasını tabii biz de umuyoruz yakın bir zamanda. Bu arada son olarak Asmalı mescitte çok yoğun değil dedi ama bir şekilde e, birkaç Kaynaktan ve Twitter'dan anladığımız kadarıyla hem İstiklal caddesi açık hem de gittikçe kalabalıklaşıyor. Ee, Harbiye'den polis barikatını aşan bir e, grup bir taksi meydanına doğru ilerliyormuş. Yani orası yediye yaklaştıkça iyice kalabalık olmaya başladı. Evet, ee, live stream'den, Reuters'ın live stream'den evet. gördüğümüz kaderle de meydan zaten kalabalıklaşmış vaziyette. Yani i̇nsanlar oradalar, tüm e, polis müdahalesinde rağmen oldular hem de. Evet bu arada son bir haberi de verelim sonra bir araya çıkmamız gerekecek sanırım. Ee, Cumhuriyet gazetesinde yarım saat önce verilmiş bir haber bu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Adnan Çimen, Gezi Parkı olayları sırasında yaşanan polis şiddetine ilişkin bir soru başlattığını duyurmuş. Bu kapsamdaki fotoğraf, görüntü ve belgelerinde gönderilmesini istemiş. Zaten e, yaklaşık iki haftadır bu olaylar başladığından beri baro avukatları, İstanbul Barosu Ankara Barosu e, çeşitli masalar kurarak e, gözaltı pardon gözaltı e, değil müdahale arasında uygulanan mağdur olan şiddeti belgeleme konusunda kendilerine ulaşmalarını, bu belgeleri kendilerine ulaştırmalarını ve toplu suç durusunda bulunacaklarını açıklamıştı. Bugün de Adnan Çimen'den, İstanbul Cumhuriyeti Başsavcısından böyle bir haberde gelmiş. Onu da kısaca hatırlatmış olalım. Evet ara demiştik reklamlara gidiyoruz sonra buradayız tekrar. Açık dergi.